Allah Azze ve Celle hepimize hayırlı dostlar versin. Hayra sevk eden, şerre gittiğimizde mani olan, nasihat eden kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle kendi rızası için bizleri kardeş olanlardan eylesin. Kemiklere toplanan insanların toplandığı gibi kemik kardeşlerinden eylemesin. Kimi yüzlerin ağaracağı kimi yüzlerin kararacağı bir zaman Allah yüzleri ağıranlardan eylesin. Allah nefsini temize çıkaranlardan değil, nefsi nefsi deyip arınan, tövbeden ve Allah'tan korkanlardan eylesin. Kardeşlerim, ilmihal derslerine devam ediyoruz. En son kuşlu almıştık değil mi? Teğennüm, abdest derken, bugün namaza geldik, dayandık. Namaz biliyorsunuz İslam'ın beş temel binasından bir tanesidir. Ve Allah Azze ve Celle'nin hassasiyetle üzerinde durduğu, döne döne Kur'an'da durduğu defalarca bizim üzerinde hassasiyet göstermemizi ve ona devam etmemizi ve onunla arınmamızı söylemiştir. Ve Kur'an'da yanlış hatırlamıyorsam 210 yerde namazı dosdoğru kılmamızı ve zekatı vermemizi Allah bize nafır emrediyor. Kardeşlerim namaz İslam'ın 5 esasından birisidir. Ama 5 esasından birisi olmaz hasebiyle binanın da en temel yapılarından bir tanesidir. Aynen Diğer derslerde de hatırlayacağınız gibi Bukhari'nin birçok yerinde gelen bir Muaz hadisi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı kitab ehli bir kavme gönderiyor. Ve onlara ona sen kitab ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et diyor. Yani davette birinci uslup neymiş? Tevhide davet. Şayet tutarsa onlara günde beş vakit namazın olduğuna haber ver. Yani hemen tevhidden sonraki emredilecek amel neymiş? Namaz. Şayet onu da tutarlarsa onlara ne yap? Zenginden alınıp fakire verilmek üzere zekatın farz olduğunu söylediyorum. Bizim konumuz bugün namazdan alakalı. Demek ki tevhidle alakalı bir mesele. Namaz dinin temelidir kardeşlerim. Tevhidin özüdür, ibadetlerin anasıdır ve Müslümanın da ahirette ilk bakılacağı nedir? Amelidir. Amelidir. Eğer bir insan yani aynı Allah kendisinden razı olsun Osman, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı, cennetle müjdelenen, hem de defalarca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetle müjdelediği, ve Osman ne yaparsa yapsın, cennet ona hak dediği, Allah onu cehennemden azat etsin dediği Osman, bir kabir görse, sakalları ıslanana kadar ağlıyor. kendisine, sen ki Allah Resulü'nün damadısın, sen ki cennetten müjdelenensin, İslam halife, halifesisin, nedir bu senin gözünün yaşı, sakalının ıslah dediklerinde Osman, üzüntülü halini hiç bırakmayarak şu sözü söylüyor. Vallahi diyor Habir, öyle bir durak ki, buradan geçen, her yerden geçer. Diyor. Buradan geçemeyen, Hiçbir yerden ne yapamaz? Geçemez. Vallahi ben kabirdeki halimin ne olduğunu bilmiyorum. Diyorum. Allah onlardan razı olsun. İşte namaz da böyle bir ibadet kardeşlerim. Bakın birçok insanın hakikaten hayırsever, sadaka veren, Ramazan ayı geldiğinde orucunu hiç aksatmadan, hatta teravileri kılan insan olarak görebilirsiniz. Ama ama Cuma'sını dahi aksatmayan, bayram namazlarını en önlerde kılan ama beş vakit namaza geldiğinde insanların ona güç yetiştiremediğini görürsünüz. Ama asıl olan nedir? Namazdır. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazdan bahsederken kardeşlerim kulun ilk bakılacak ameli nedir? Namaz. Namazıdır diyor. Allah o namazı yüzüne atılanlardan eylemesin bizleri. İslam'da namazın fazileti çok büyüktür. Nasıl ki abdestte, teyemmümde, gusülde birçok usullerini yaptık? Gördük. Namazın da temizlenen, arınan bir insanın namaza başlamadan da bedenindeki o arızaları giderdikten sonra ruhundan da birçok şeyleri ne yapması? Götürmesi gerekiyor ki Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve dediği gibi kişinin diyor kapısının önünden bir nehir aksa ve insan diyor o nehri günde 5 sefer girse. Kir zena kalır mı? Kalmaz. İşte dinde namazın misali de nedir? Budur diyor. Kardeşlerim namaza bedenen hazırlandığımız gibi ruhen de hazırlanmak zorundayız. O namaz ki diyor Ankebut suresinde insanı her türlü fahşadan kötülükten ne yapar? Korur diyor. Şimdi namaz insanı bu derece temizliyor, bu derece kötülüklerden koruyorsa öyleyse bu namazı iyi bir tanımamız gerekiyor bize. Eğer bu namaz yerli yerince tanınmazsa gereğince bilinmezse fazileti, erkanı bilinmezse demek ki o da o insana ne yapmıyor? Bir fayda vermiyorum. Namaz bir tevhid eylemidir. Ve Allah Azze ve Celle'nin kulundan istediği nedir? Bir ibadettir. Ve ayeti kerimede geldiği gibi her peygamber namaz kılanlardandır. Şekli, rekatı, vakti değişik olabilir ama Allah Azze ve Celle her peygamberine namazı ne yapmıştır? Emretmiştir. Aynen Musa Aleyhisselam kıssasını hatırlayacak olursanız bir bahsinde benim ümmetim iki vakte ne yapamadı? Güç yetiştiremedi. Sen Rabbine git de elli vakti ne yapsın? Düşürsün kıssasını hatırlayacak olursanız gide gele en son nedir? Beş vakti inmiştir. Ben daha fazla haya ederim dediğinde Allah Azze ve Celle kim beş vakit namazı gereğince kılarsa ben ona bire on veririm diyerek elli vakit namaz sevabını ne yapmıştır? Vermiştir. Ve namaza baktığımızda kardeşlerim özellikle orta namaza çok dikkat edin diyor. Kim ikindi namazını terk ederse dünyadan bütün malını, mülkünü her şeyini ne yapmıştır? Kaybetmiş gibidir diyor. Yine ayetlere bakıyorsunuz sizi sakar cehennemine sokan nedir? Biz namaz kılanlardan değildik diyor. Ve o Tebe suresine bakıyorsunuz eğer onlar yani müşrikler, tevbe eder, namazı kılar, zekatı da verirler, sonlar sizin dinde neyiniz? Kardeşlerinizdir. Ne yapıyor? Bir Müslüman'ın bir Müslüman'la en de kardeş olabilmesi için, onda beliren bir özellik olacak. O ibadet neymiş? Müslüman'ım diyorsa, seninle de kardeş olabilmesi için en de o insanın ne yapması? Namaz kılması gerekiyormuş. Yani namazın Müslümanın üzerinde çok çok neleri var? Etkisi var. Bir insana mümin deme de, yani müminliğine şehadet etme de namazla alakalı. Bir insana münafık diyebilmem de yine namazdan alakalı neler var? Alametler vardır ki namazın o kadar Müslüman üzerinde nedir? Hakimiyeti vardır. Nisa suresini okuyorsunuz. 140, 141, 142, 143 onlar diyor namaza üşenerek kalkarlar. Namazı Allah'a Allah'ı çok az zikrederler. Ne yaparlar? Gösteriş için kılarlar. Ve son vaktine bırakırlar. Yani burada ayetlere gidip bakarsanız altı tane nifak hareketini görürsünüz ki bunlar kimin? Münafıkların hareketi. O müminler ki Bakara suresinin hemen girişinde namazı dost doğru kılarlar, zekatı verirler, Allah'a iman ederler, gayba iman ederler, Allah'ın verdiğinden hem ye, hem de ne yaparlar? İnfak ederler. Yani bakın müminler münafı ne yapıyor? Ahidü veriyor. Ve Allah Azze ve Celle namazı belli vakitlere ne yapmış hasfetmiştir. Namaz belli vakitler içinde kılınan nedir? Bir ibadet şeklidir. Rastgele ne yapamazsın? Kılamazsın. İstediğin vakitte yine kılamazsın. Neden? Çünkü onun ne yedilen saatleri vardır. Şeytana tapan bir kavim vardır. Kimdir bunlar? Mecusile, güneşe tapanlar. Güneşin 24 saat içinde üç güzel hali vardır kardeşlerim. Bir, doğup böyle bir mızrak boyu çıkan kadar böyle güzel bir hali. İki, öğlen gölgelerin sıfır olduğu hali. Üç, bir de yatarken, üçü de yuvarlak olduğu hali. İşte bu üç halde güneşe tapan mecusiler ne yapar? Secde ederler, namaz kılarlar. Bizim işte bu üç vakitte namaz kılmamız nedir? Yasaklanmıştır. Çünkü diyor güneş şeytanın iki boynuz arasında doğar. Siz ne yapmayın? O vakitte namaz kılmayın. Bakın demek ki Müslüman'ın dikkat edeceği neler varmış? Saatler var. Onun dışında namaz bir ibadet eylemiyse ki öyledir. İnsan kafasına göre istediği vakitte, istediği şekilde ne yapamaz? Kılamaz. Kılamaz. Mesela ayet-i kerimede ayakta kılabilen? Ayakta. Evet. Kılamayan? Evet. Oturarak. Oturarak kılamayan? Yani, yani Allah'ı ayakta da oturarak da yürüyerek de ne yapabilirsiniz? Evet. Zikredebilirsiniz. Bir gün aleyhissalatü vesselam mescide geliyor, bakıyor, direklerde ipler bağlı. Kimin olduğunu biliyor. Kendi eşlerinden biri dizleri ağrıyor. Kıyama kalkamayınca onlara ne yapıyor? Tutunup kalkıyor. Biliyor. Buna rağmen eşini düzelse bir o düzelecek. Bunlar kimin diyor? Yani öğret usta buna bak. Ey Allah'ın Resulü işte falan ayakları ağrıyor. İşte o kıyama kalkamıyor da itlerden tutarak ne yapıyor? Kalkıyor. Sübhanallah. Çözün bunları diyor. Ayakta kılabilen, ayakta kılar. Ayakta kılamayan, oturarak kılar. Oturarak kılamayan, imayla kılar. Bakın namazda bu kadar kolaylık var mı? Var. Olmadı. imayla ne yaparsın? Kılabilirsin. Yine abdest daplarını hatırlayacak olursanız, su yoksa toprak sizin için nedir? Temizleyicidir. Temizleyicidir. O kadar ne var? Bir kolaylık var. Olmadı, Seferiyken Allah Azze ve Celle namazlarını ne yapıyor? Kısaltıyor. Korku da bire indiriyor. Ve imayla da yürüyerek de binitli Bakara suresinin 239 müydü? Binitli yürüyerek ya da imayla sana bir rekat korku namazı kılabileceğini ne yapıyor? Bildiriyor. Ama buna rağmen savaş anında bile olsan namazı ne yapma? terk etme diyor. Ordunu ikiye böl. Bir kısmı bir rekat kılarken bir kısmı silahlarıyla ne yapsın? Onları beklesin. Aleyküm selamlar. Hoş geldin. Daha sonra onlar bir kılınca geri geri gitsin. O silahlarını onlara versinler. Öbürleri ne yapsın? Kılsın. Bakın namaz ne demek ki savaşta bile neymiş? Önemli. Savaş ne için yapılır? Düşmandan karşı karşıyasın. Yani öldürüleceksin. Ama buna rağmen namazı ne yapma? Terk, yok, terk. terk etme diyor. Ve devam ediyor bakın. Her kim namazı terk ederse Firavun'u nasıl bilirsin? İyi mi kötü mü? Allah'la iddia etmiş beni. Haman onun komutanı. Harun onun zengin tayfası. Belam onun ifsad edeni, kim namazı terk ederse, bakın bunlarla haşrolunacağı geliyor. Firavun'la, Haman'la haşrolunacak diyor. Bunlarla beraber hamama gider misiniz? Gene bakıyorsun, Allah kendisine rahmet etsin, ahirette onlarla Rabbim bizleri haşletsin. Ömer tam namazdayken hançerleniyor. İlk sorduğu soru bana bu bıçağı vuran kim? İşte falan köle, mecusi köle. Allah hamdolsundur. Namaz kılmayanın zaten İslam'da nasibi yokturdür. Demek ki namazın Müslüman üzerinde neymiş çok büyük etkisi var. Yine bakıyorsun Müslümanın iman babında 83 no'lu rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlarla sizin aranızdaki ahit namazdır. Onlar kim? Müslüman olmayanlar. Onlarla sizin aranızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse müşrik olur diyor. Bakın namaz bu kadar Müslümanın üzerinde ve Müslüman olmayanlarla aramızda neymiş? Aramızda bir çizgi. Hatta namazın ahkamına girince inşallah göreceğiz. Allah Resulü'nün toplumumuzda bilinmeyen namazın rükünlerinden bir rükun var. Neydir bu? Hemen girişte sütre diye bir olay var. Hiç sütre diye yaşadığımız toplumda bilinir mi? Hayır. Yok. Safların düzgünlüğü yok. Allah Resulü'nün ashabı diyor bakın Buhari'de. en çok ashabın eskidiği yerler neresiydi bilir misiniz? Umunları, Omuzları ve topukları diyor, dirsekleri. Niye? Çünkü namazda diyor o kadar birbirlerine yaklaşırlardık yani bu sürtünmelerden elbiseler hep buralar eskiyor. Yani bu yaklaşan yerler. Bugün bakıyorsun camide saflar düzgün mü? Değil. Sütre var mı? Yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam safların düzgünlüğü namazın mağazlardır. Ve yine kim stresiz namaz kılarsa sahabe unutuyor. 40 günlük 40 yıl mı büyük günlüğünün olduğunu söyleniyor. Namaz kılan bir insan demek ki namazı bütün erkanıyla ne yapacak? Öğrenecek. Dost doğru kılacak. Ve o namaz kendisine ne yapacak? Fayda verecek, fayda verirken bir başkasını da günahına atmayacak, sokmayacak. Çünkü namazı bozan hem ferdi hem de fertleri ilgilendiren neler var, olaylar var. Bir insanın bedenen e, yaptığı bazı hal ve hareketler namazı bozuyor. Bir de stresiz kılarsa, siyah köpek, eşşek, ayızlı kadın geçerse ne yapıyor? O da namazı bozuyor. Demek ki insanın bütün ahkamıyla namazını ne yapması? Öğrenmesi gerekiyor. Ama kardeşlerim, yaşamış olduğumuz şu kara parçasında imani meselelerde insanlar tam bir doyuma, tam bir ilme sahip değil. Biz iman derslerini anlatırken hatırlayacak olursanız kalbin tasdiki dilin ikrarı diyoruz. Buraya kadar mürciyelerle beraberiz diyoruz. Neden? Çünkü mürciye denilen tayife ameli imandan ne yapmış Bir düz görmez. Dolayısıyla namazın terkini de İslam'dan çıkaran bir küfür olarak ne yapmış Bu kadar ayet ve hadis olmasına rağmen görmez. Bakın aynen buradaki itikattaki, inançtaki bir sorunları hepsine birden ne yapıyor? Halı gibi yayılıyor. Aynı yemekteki bir tuz, çaydaki bir şekeri veya tatlının ayarı gibi ayarını ne yapıyor? Her şeyin bozuveriyor. Şimdi bu kadar ayet ve hadis, namazın faziletini, namazın İslam'daki yerini, namazın İslam'da terk edilmesinin getirdiği yükümlülükleri, inandıkları, ya bizim mezhebimize göre amel imandan bir cüz değil. Sen şuraya bak. Aslında inkar etmediği müddetçe hiçbir şey ne yapmaz? Çok rahatlıkla bunu ne yapabiliyor? Söyleyebiliyor. Onun için kişinin aynen muhafadisinde demin söylediğim gibi kardeşlerim önce Allah'ın birliğine davet edilecek. Yani Allah'a iman anlaşılacak. Resul'a iman anlaşılacak sonra amel. Yani şurayı halledemeyince bu bedene ne yapmıyor? Yansımıyor. Eğer insan Allah'ı sevmezse sevdiğini gösteremez ki. İnsan sevdiğine ne yapacak? Yakınlaşacak. Ameller arayacak. Allah'ın sevdiği ise nedir? Salih amellerdir. Namazdır. Öbürü ise namazı terk etmekse Allah'ın sevdiği bir amel değil. Sevmediği hatta hoşlanmadı ve hoşlanmadıklarıyla birlikte bir yere koyacağını nedir? Söylediği nedir? Bir ameldir. Bakın İmandaki bu yanlış anlayış her şeye ne yapıyor? Yansıyı veriyor. Ve bakın bugün yaşadığımız bir toplumda iki tane mezhepten size örnek vereyim. Şafi mezhebinde namazın kazası varsa farzını kılamaz. Şey, nafilesini kılamaz. Her farzın yanında muhakkaksa sana nafile kıldır. Öbürleri ise Hanefi mezhebinde ise işte yanına nafile kılacağına ne yap? Öğlenin sünnetini mi kılıyor? O sünneti kaza niyetine yap. Ne yap? Hem de ömür boyu namazını atmışındır, kaza etmişindir der. Halbuki İslam'da namazın terki yok ki kazası olsun. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ki onun biliyorsunuz ömrü boyunca davetle geçmiştir 40 yaşından sonra. 23 senelik davetinde bir İslam'ın tamamlanma süreci vardır. Yani İslam birden hükümleri tamamlanmamıştır. Hep peyderpey. Savaş anında üç ya da dört sefer namazı kazayla kılmıştır. Kazayla kılmasına binaen Aleyküm selamünaleyhisselam Bukhari'ye, Müslüm'e başta olmak üzere bütün hadis kitaplarına bakın. Üç, bir rivayette dört, bir rivayette bir gün namazları ne yapamamıştır? Kılamamıştır. Gece Bilal ezan okumuştur, kâmet getirmiştir ve sırasıyla onlara ne yapmıştır Allah Resulü? Kaza etmiştir. Evet, kaza etmiştir. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaza etmesi hasebiyle İslam'da kaza namazı vardı diyerek bugün diğer rivayetleri görmezden gelerek kaza namazının olduğunu söyleyenler var. Hatta çetelesini tutanlar var. Demek ki bir şeyi hemen bir cüzünü alarak hüküm yoluna ne yapmayacağız? Gitmeyeceğiz. Çünkü Nisa suresinin 101, 102, 103. ayetleri inmiş. Savaş anında bile namazı ne yapmak? Terk etme. Kalktı mı kaza? Bitti. Ne kaldı? Uyudun kaldın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir seferden geliyor, sabah namazına yakınlaşıyor, ordu yorgun. Siz uyuyun, ben namazı beklerim. Bilal diyor ki, Allah'ın Resulü, sen de uyu, ben beklerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da uyuyor, bir uyanıyor ki, sabah namazının vakti ne yapmış? Çıkmış, güneşin göğsünü ısıtmasıyla uyanıyor. Ey Bilal ne yaptın? Seni uyutan, bizi de uyuttu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen bulundukları o vadiyi terk ediyor. Çünkü burayı şeytan basmış diyor. Ki bu hadisten de ele alın. Siz hiç namazı kaçırdığınız bir sabah namazını kaçırdığınız evden dışarı çıkıyor musunuz? Orayı o gün terk ediyor musunuz? bilmem Allah Resulü çıkmış. Aleyhisselatü Vesselam. Ve bir sefer kaçırmış. Sakın diyor bir daha siz ne yapmayın? Yapmayın. Bir daha vaktimde kılın. Ama uyuyarak geçiren birisi ne yapıyormuş? Kerahat vakti çıktıktan sonra namazı ne yapıyor? Kılıyor. Veyahut gelen rivayette bir insan diyor namazı 20 senede unutsa onun kefareti nedir? Hatırladığında kılmak. O kadar. Başka bir kefareti yok. Yani namazın bu kadar kolaylığı var. Yolcuysan Korku varsa, hastaysan, ayakta kılamıyorsan, bir de bunun cemi var. Allah Resulü Vesselam Mekke'de Vesselam Medine'deyken korku yok. Yağmur da yok. Hiçbir sebep yok. Öğleyle dikin diye. Akşamdan yattığı ne yapmış? Cem yapmış. Ve İbn Abbas'a soruyorlar. Bu neden yattı? Ümmetine meşakkat vermesin diye. Kardeşlerim namaz, Öyle bir tevhid eylemidir ki Allah Azze ve Celle aynen bir haremlik selamlığı düşünün. Bir kadınla tokalaşmayın. Bir kadın dışarıya çıktığında koku sürünerek çıkmasın. Yabancı bir erkekten yabancı bir kadın kapalı kapılar ardında kalmasın. Ne yapıyor? Bütün hükümleri koyuyor ve zinaya ne yapmayın? Yaklaşmayın. Akabinde yaparsan ne diyor? Evliysen, dursan rejim diyor. Bekarsan yüz safa ve sürgün diyor. Yani birden zina edene bu hükmü koymadığı gibi namazda da birçok kolaylığı ne yapıyor? Sağlıyor. Sen buna binaya namazı terk ettiğinde yani bile bile kasten artık terk ettiğinde İslam'ın hükümleri ona ne yapıyor? Uygulanıyor. Ve bir çocuğu düşünün 7 yaşına geldiğinde namazı ne yapıyorsun? Emrediyorsun. Emrediyorsun. 10 yaşına geldiğinde... Dön diyor. Ceza verin. Yani çocuğa bile bir alıştırma yaşını dinimiz ne yapıyor? Bildiriyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim ki arkada da ayet-i kerimede görüyorsunuz. Ne diyor namazı? Sen de kıl. Ailene de emret diyor. Kıldır diyor. Dinimiz bunu ne yapıyor? Emrediyor. Yani sen de kılacaksın. Neslene de bunu ne yapacaksın? Emredeceksin. Namaz bu kadar Dinimizde önemli bir mesele kardeşlerim. Bunun önemini anlayan kendini ne yapar? Arındırır. Çünkü bu namaz insanı her türlü kötülükten koruduğu gibi her türlü kötülükten de ne yapıyor? Arındırıyor. Ve bugün bakın İslam'ını koruyamayan, münafıkça davranışlara giren, münafık olan insanların gidin bakın namazları namaz değildir. Çünkü şunu, şunu yapamayan münafıktır. Hep namazdan anlatıyor Allah Resulü ve Vesselam. Onun dışında bakın, şu dört özelliği gören katıksız münafıktır diyoruz. Doğru mu? Yalan söylemesi, emanete riayet etmemesi, konuştuğunda yalan söylemesi, verdiği sözde, verdiği sözde durmaması, ahitleştiğinde, nizalaştığında aşırı gitmesi. Bakın bunlar özellikli ama gösteriş için namaz kılarlar. Allah'ı az, zikrederler. Vaktimde kılmazlar. Sabahla yatsı namazına güç yetiştiremezler. Yani birçok özelliklerini namaz ne yapıyormuş? Tak tak yakalatıyor. Hatta Müslüm'ün e, rivayet ettiği hadiste biz hasta olurduk. İki kişinin omuzlarında ayaklarımız yerde sürünür. Nereye giderdik? Cemaate. Mescide, cemaata Niye? Münafık, Münafık demesinler edelim. diye. Ve yine evlilikte bile bakın evlilikte bile bir ölçü var. Dursa üç, bakire kız aldıysan yedi gün cemaattan uzak durabiliyorsun. Daha fazla değil. Yani namazlı bile yani ancak bu kadar ayrılabiliyorsun. Bu kadar önemli olan nedir? Bir ibadet şeklidir. Hatta Ramazan'da işledik herhalde bu rivayeti. Kulum diyor bana farzlarla yaklaşır. Daha sonra nafilelerle daha çok yaklaşır. Öyle olur ki gören gözün, işiten kulağın, yürüyen ayağın mesabesinde olur. Yani insanın yaptığı nafile ibadetler de ne yapar? Kişiyi Allah'a daha çok yaklaştırır. Bakın Allah Resulü ve Vesselam'a farzların önüne ve arkasında devamlı terk etmediği neler var? Nafile sünnetler var. Mesela bir heyet geliyor. Öğlenin evrinde kılmakta olduğu dört rekat sünneti ne yapıyor? Kılamıyor. Abdülkays heyeti geliyor ikindinin önünde. Ve o bir heyet geliyor. ikindinin sonunda ne yapıyor? Devamlı kılıyor onu arkasında Kaza etmişti ama nafileyi. Farzdarıysa ne yapmamıştır? Terk etmemiştir. Kazaya bırakmamıştır. Onun dışında yine Ali Selatü vesselam'ın dileyene her ezanla kâhmet arasında namaz vardır demiştir. Abdest namazından bahsetmiş ve cennette birçok mükafatlarının olduğunu ve yine aleyhissalâtu vesselâm'a bakıyorsunuz, namaza verdiği ehemmiyetin üzerinde durmak için söylüyorum. Bir seferden geldiğinde, direkt mescidine gidip iki rekat namaz kılmadan evine ne yapmıyor? Gitmiyor. Yani namaz peygamberin hayatından hiçbir zaman ne atmamış? Çıkmamış. Öyleyse Müslümanında bu ne olacak? Tosturu olacak. Hadis-i şerife bakıyorsunuz kardeşlerim. Müslümanlar diyor 500 kişi de olsa korku hakimse namazı tek başına ve gizli kılabilir diyor. Ama alenense Müslümanların da cemaata çok dikkat etmesi nedir? Gerekiyor. Namaz bu kadar dinimizde önemli bir tevhid eylemi, eylemidir. Allah Allah beni de, sizi de, nefsimizi de kıyamete kadar namaz kılanlardan iletiyorum Evet, namazın önemi bu kadar büyük. Faydası da çok büyük. Faziletleri de çok büyük. Şimdi gelelim bu farz namazın e, nasıl, yani namazların nasıl kılınacağına ve parça parça parça e, sebaplarına bir girelim. Girelim mi? Evet. <gülüyor> Peki namaz kimlere faz? Yani, akılsız yani. yok değil mi aramızda? Yani yok değil mi aramızda? Onu sormak istiyorum. Yani namaz kılmayan bir insana akılsız diyebilir miyiz? bunu demek bir... istiyorsunuz? Yok. Aklına düşürebilirsiniz ama. Şimdi bu nazları Bilen biziz. O insan bunu bilse, akılsız olur mu? Akıl onu Rabb'ına ne yapar? Sen ben dinliyorsun değil mi? <gülüyor> i̇çin geçmedi değil mi? Yani gözünün biri gitti de biri ama Hepsi duruyor değil mi? Tamam. Kaç bu? Görelim, Beş. Beş. Tamam. Tamam. Ayık. Evet. Namazı farz olabilmesi için birine kardeşlerim her ibadetin tabii ki bir ölçüsü var. İbadetlerde de ölçü kişinin akıl sahibi olması, buluğa ermesi ve kadınsa hayız ne yapması görmesi gerekir. Erkek çocuktaki sınır kaçtır bilir misiniz? Kaç yaş? 14, 14. Buna da delilimiz nedir? Bir savaşta bolca esir alınıyor kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların hep e, koltuk altlarına bakıyor. Yani tüylenip tüylenmediklerine bakıyor. Tüylenmişlerse mükellef kabul etmiş. Boyunlarını vurmuş. Eğer tüylenmemişse mükellef kabul etmemiştir. Ve bir rivayete göre de mükellefiyet yaşının erkeklerde 14 yaş olduğunu ne yapmıştır? Söylemiştir. Kız çocuklarında ise yaş yoktur. Onların hayız görmesi, buluğa ermesi için nedir? Yeterlidir. Evet. Demek ki birinin buluğa ermesi yine insanın akıllı olması öyle mi? Ve Müslüman olması gerekiyor. Evet. Allah hepimize hayır versin. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Kimdir bunlar? Aha. Adam doğma, sağır, sağır Başka? Deli Deli, deli. başka? Fetret, başka Ve bayılanda Ayılınca Deli akıllanınca Ne yapıyor? Uyuyan uyanınca Kalem ne yapıyor? Ya, ya. Yazıyor. Bir de unutanda kalem Ne yapıyor? kalkıyor. Hatırlayınca ne yapıyor? Evet. Yazılır. Evet. Gelelim namazların önce tabi vaktin girmesi lazım değil mi? Namaz kılmamız için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kardeşlerim birisi geliyor namazın vakitlerinden soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz biz ümmüyüz. Güneşe bakar Namazımızı. namazımızı kılar. Ay'a bakar, orucumuzu tutarız <gülüyor> diyor. Bunu anladınız mı rivayeti? Çok önemli bir rivayet bakın. Ümmüyüz derken, birlerinin dediği gibi cahiliz manasında değil. Yani, güneş ve ayın takipçisi. Hep ona bakarak. Demek ki güneşe bakıp, güneşin hallerine göre biz namazın vakitlerini ne yapıyormuşuz? Ayarlıyormuşuz. Biz namazı kılabilmemiz için güneşe ne yapacakmışız? Güneşin ilmini bileceğiz. Peki güneş gözükmüyor veyahut çok gözükmüyor, çok gözüküyor. Oralarda ne yapacağız? En yakın yer nasıl hareket ediyorsa o da oraya ne yapacak? Uyacak. Geleceğiz o rivayete. Daha da geliyor. İşte bugün o kadar kolay bir zamandayız ki bize aldığımız bir takvimde veyahut bir şu an telefonlarda ezan okuyabiliyor. Saati ne yapabiliyor? Gösterebiliyor. Vakitleri çok rahat ayarlayabiliyorsunuz. Doğru mu? Evet. Ama o gün Allah onlardan razı olsun. Onlar bunu ne yapıyorlardı? Güneşe göre. Yani onların öten bir saati, öten bir telefonu, saati işte bir sinyal veren bir takvimleri neydi? Yok. O gün hayırlıydı, bu gün mü? Aynen bu, şöyle bir soru oldu bu. Bir gün bak çıkacak biliyor musun? Başlar. Ben duydum burayla. Sen de burayla duydun? Bir gün Allah Resulü'nün Esselatü Vesselam Ashab-ı yanına gidiyor. Bir bakıyor ki onlar biliyorsunuz çok fakirlerdi ve peygamberin mescidinin dibinde dört duvar arasında kalırlardı ilim ederlerdi. Birilerde bir infakta bulunsa ondan geçinirlerdi. Allah Resulü ve Vesselam her gün namaza çıkmadan onların yanına uğrar. uyananın duyacağı, uyuyanın da uyanmayacağı şekilde onlara selam verirdi. Bir gün diyor yine geldi. Kimimiz namazda açlıktan, kimimiz de öyle kıvranıyordu diyor. Yine selam verdi ve bize dedi ki diyor sizin şu haldeki kıldığınız namaz mı hayırlı? Yoksa bir gün sabahı ayrı bir elbise, öğleni ayrı, akşamı ayrı bir elbiseyle kıldığınız namaz mı? Sahabe ne diyor? Ne dersin? Hangisi hayırlı? hayırlı. Sahabe diyor ki elbette diyor sabahı ayrı, öğleni ayrı, akşamı ayrı elbisede kıldığımız. Allah Resulüyle diyor sallallahu aleyhi ve sellem aksinedir. Vallahi diyor sizin şu kıldığınız namaz o namazdan yani ayrı ayrı esbab içindeki o gün kıldıkları namaz elbisesinde rükuya gittikleri lavret mahalleleri gözüküyor. Sizin şu namazınız o namazdan nedir? Hayır. Daha hayırlıdır. Diyor. Onlar o gün cevvaldi. Namazın kıymetini biliyorlardı. Cemaatin kıymetini ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Bugünse kardeşlerim ezan hiç kimseyi ne yapmıyor? Cezbetmiyor. Çekmiyor. Yani Müslümanı namaza ne yapıyor, Çekmiyor. Ama o gün onları ne yapıyordu? Çekiyordu. O gün Müslümanlar bir araya mescitte gelebilmek için ne yapıyorlardı? Çaba gayret sarf ediyorlardı. Ve namazdan önce kendilerini hazırlıyorlar. Namaz vakti ise dükkanlarını bile açık bırakarak ne yapıyorlardı? Mescide gidiyorlardı. Bugünse camiden kaçabilme. Cuma mı? Ayrı ayrı bodrumlarda fare gibi kılma yarışına giren insanlar var. Niye? Camileri olmadı. Kıldıranları kötülüğe kötülüğe insanlar tamamen ne yapıyorlar? Soyutlanmaya. Kendilerine has böyle şeylere uğraşıyorlar. Halbuki namaz insanları bir arada toplar. Doğru mu var? Yanlış mı yapıyorlar? Çık oradan at. İbrahim gibi seni ateşe atsınlar. Yahya gibi boğazdasınlar. Veyahut inanmasınlar. Seni ne yapsınlar? Dışlasınlar ama davetini yapacaksan Allah'ın evinde yapacaksın. İşte namaz bu kadar önemli nedir? Bir tevhid eylemidir. Maalesef namaza bu ehemmiyeti sahabenin verdiği gibi ne yapamamışız? Verememişiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına ne diyor? Bir gün diyor namazı vaktinde kılmayan emirler gelirse ne yaparsın? Sahabe şaşırıyor. Yani nasıl olur? Yani İslam emiri olur da namazı nasıl gevşetir? Sen diyor namazı vaktinde kıl. Onlarla kıldığında bir daha kıl. Yine bakıyorsunuz rivayetlere öyle bir zaman gelecek ki diyor mescitlerin içi süslenecek. Ve diyor mescitlerin camları aynı kutlalar gibi olacak. Ama diyor safa duran insanların kalplerinde huşu diye bir şey duyamayacaksın. Aynı safa durduğu halde birbirleriyle konuşmayan selamlaşmayan insanlar göreceksin diyor. Sanki bugün aynı hallerdeyiz. Ama o gün mescide ayakkabıyla gelip namaz kılınıyor muydu? Evet. Duvarda bir şey var mıydı? Yoktu. Yağmur yağsa içerisi soğuluyor muydu? Oluyordu. Oluyordu. Ama bir huzur vardı, bir kardeşlik vardı, bir cemaat vardı. Bugün ne var? Camiler o özelliğini saflığını ne yaptı? Yitirdi. Ta, herif tavana Bilmem ne işliyor. Ulan yatıp mı bakacak oraya ya? Namazda orayı mı seyredecek ya? Her tarafı işliyorlar ama gönülleri ne yapıyorlar? Boşaltıyorlar, işleyemiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir namaz daha getirilip veriliyor. Namazdan sonra diyor ki bunu götürün, verin. Bunun işlemeleri beni ne yaptı? Müşkul etti diyor. İslam'da hep bir sadelik var kardeşlerim. Ve namazda da öyle bir zorluk şu bu yok. Gelelim vakti. sabah altıda öğleyi on ikindi ikindiği ikide akşamı beşte yatıyor onda kıl demiyor. Ne yapıyor? Gel diyor senin vaktin var mı? Evet var. Şimdi dikkat edin bakın namazın vakitlerini anlatıyor. Sen diyor bizim arkamızda iki gün namaz kıl sonra gel bana tekrar sor. Anlatıyor şimdi sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabahın diyor namazını kıldığında, yani bize farzı kıldırıp ayrıldığımızda ortalık zifir zindandı ve kimse kimsenin yüzünü <gülüyor> bilemiyoruz, tanıyamıyoruz diyor. Öğleyi kıldırdığında ilk günü güneş batıya, gölgeler de doğuya hafif meylettiğinde yani gölgeler sıfırken hafif gölge Meylettiğinde ne yapıyor? Öyle kılıyor. İkindiği diyor kıldırdığında her cismin gölgesi bir değildir. diyor. Akşamı kıldırdığında güneş tepeyi hemen açmıştı diyor. Daha kızıllık duruyordu diyor. Yatsıyı kıldırdığında ise kızıllık kaybolup ilk yıldızlar daha çıkmıştı diyor. İkinci günü diyor sabah namazını kıldırdığında birinci gün nasıldı? Kimse kimsenin yüzünü görmüyor. Tanıyamayacak halde. Hani Ramazan'da çıktılar, Abdülaziz hayındırlar falan, ta imsak vaktini ne yaptılar? Millet birbirinin yüzünü tanıyacak. Çünkü siyahla beyaz bu zaman ayrılıyor. Neden bu vakte geldiler? Çünkü hadis inkarı oldukları için. Hadiste ne diyor? Kimse kimsenin yüzünü tanıyamayacak. Yani... Şu bizim takvime göre baktığımız saat var ya, dört dörtlük tutan bir saat. Her kim bu saate uymayarak kafasına göre bir şey çıkarmışsa, onlar uğursuz tutmamıştır. Allah'ın dinine de küfür etmişlerdir. Kafalarına göre aynı o hayındır gibi ne yapmışlardır? Amel etmişlerdir. Çünkü kimse kimsenin yüzünü tanımayacak halde gidiyor. hadi i İkinci günü ise neredeyse güneş tepemize vuracaktı diyor. Ve hatta buraya bir ilave daha yapalım. Gelen rivayetlerde biriniz sabahın bir rekatını kılmışta üzerine de güneş doğmuşsa o namaza yetişmiştir. Namazını ne yapsın? Tamamlasın diyor. Öğleyi ikinci günü her cismin gölgesi bir misline. Yani ikindiyi ilk vaktinde kıldığı vakitte kılıyor. İkindiği ise her cismin gölgesi iki misline yani şu iki misline geldiğinde ne yapıyor? Namazı öyle kılıyor. Akşamı ise yine aynı vaktinde. Güneş tepeyi hemen açtığında. Yatsıyı ise gecenin tam yarısına kadar ne yapıyor? Tehir ediyor. Ve Ashabının yanına çıktığında çoğu oturaklarının üzerinde kafaları düşmüş ve horuldar vaziyette. Onlara diyor ki kalkın, yatsıyı kıldırayım. İşte en hayırlı vakit nedir yatsının? Budur ve gecenin tam yarısıdır. Ve o soruyu sonra nerede? Namazın vakitlerini. Ben burdayım, ey Allah'ın Resulü diye sahabe çıkıyor. İşte namazın ilk vaktiyle son vakitleri nedir? Bunlardır diyor. Demek ki kardeşlerim bunu herkes anlayacak neymiş? Kapasitede. Yani ne bir saatle ne de bir takvimle ölçülecek bir olay değil. Güneşe bakacağım bu işi ne yapacaksın? Bir gün bocanayabilirsin, yanlış yapabilirsin ama ikinci gün olur ne yaparsın? yaparsın? Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırması. Bunlar çok rahatlıkla her Müslümanın yapabileceği nelerdir? amellerdir. Diyor ki bazıları, ya çağdaşız, takvim uyalım. İyi de her yerde takvim var mı? Güneş, yok. Her yerde insanların böyle bir imkanları var mı? Yok. Ama her yerde güneş var mı? Var. var. var. Her yerde güneş var. kışın Yok. Kışın, böyle e, var sormayın. Baksın sorsun bu tip sanırları. Burada bir tane var. Aksın çıkısını neymişsiniz? Ne, ne, ne, ne kışında olsa güneş var ki aydınlık var. Önü puslu olabilir ama güneş var. Nereden gittiğini ne yapar? Güneş gösterir, belleder. Eğer hava bulutlu, kapalıysa en yakın zamana ne yapın? Takdir edindir. Takdirlen bunu ne yaparsın? Çözersin. Çünkü namaz sadece haftadan haftaya değil, her gün yapılan bir ibadet şekli olması sebebiyle bu iş nedir? Müslümanın bilmesi gereken olaylardandır. Şöyle ki, mesela bir çiftçiye sorsan, tarla ne zaman söylür? Sana vaktiyle, saat ile ne yapar? Söyler. Ne zaman ekileceğini, neyin dikileceğini, ne zaman aşı yapılacağını ne yapar? Bilir. Çünkü işi var. Müslümanın da ahiretle işi var. Müslüman da bunu ne yapacak? Bilecek. Evet. Namaz vakitlere has neymiş? Bir ibadet şekliymiş. Üç vakitte de namaz kılmak neymiş? Yasaklanmıştır. Kerat vakti. Yani güneş doğmaya başlayıp bir mızrak boyu çıkana kadar namazı ne yapıyoruz? Uyuyup kaldıysak kılamıyoruz. O çıkınca kılıyoruz. İki, güneş sıfır olduğunda yani gölgeler sıfır olduğunda güneş dikken, üç bir de ikindinin bu akşamdan son vakti gibi. İşte ikindiyi kaçıracak noktadaysanız namazı kılıyorsunuz. Çünkü onun telafisi yok. Gene öbürlerinin bir vakti var. Bunun telafisi yok ama bir daha vaktine ne yapmıyorsunuz? Bırakmıyorsunuz. Geç vakti. Çünkü namazı son vaktine bırakmak müminin değil. Kimin alametleri? Sinansın alametleri. alametleri. Ve ikindiyi kaçırmak da dünyadan bütün malını mülkünü kaybetmek gibidir kardeşlerim. Evet. Namaz belli vakitlere has bir ibadet şekliymiş. Ve namaz vakitleri içinde bazı namazlar da var ki vakit olduğu için izah edelim Mesela kuşluk. Dostum bana diyor, üç şeyi emretti. Üç şeyi de ne yaptı? Nehiyetti diyor. Emrettiğinden birisi nedir? Kuşlukta iki rekat namaz kılmayı diyor. Kuşlukta kardeşlerim hadis-i şerifte Develerin ayaklarının iyi diştiği. Yani güneşin biz mızrak boyu çıktığında vurduğu an var ya ayaklara falan şöyle uzatın yakar. Yazmış. Acayip yakar. İşte kuşluğun vakti de kerahat vaktinin çıktı Aynı Bukhari'nin talikte rivayet ettiği gibi sahabe diyor ki bayram namazını birisi imam geciktiriyor. İmama kızıyor. Diyor ki biz tesbih namazını kuşluk vaktinde kılardık. Yani bayram namazının vaktinde kılardık. Sen niye e, geciktiriyorsun diye sahabe ne yapıyor? Kızıyor. Tesbih namazının olmadığını, uydurma olduğunu söyleyen salaklara da bu ithaf edilir. Yani biz bayram namazını tesbih namazını kıldığımız vakitte kılardık diyor Bukhari'de gelen Abdullah bin Müsur rivayetinde. Bu da gösteriyor ki demek ki Kuşluk namazı neymiş? Kerat, çıkınca ve sekiz rekata kadar, iki rekatta bir selam ne yapıyorsunuz? Kılabilirsiniz. Cuma namazı hangi vakitte kılınır? Öğlen vaktinde kılınan nedir? Bir namazdır. Cuma kılınmışsa öğlen ne yapar? Olur mu canım? ahır var ya, düşer mi? Cuma kabul değilse onu yerine ne yapacaksınız? Aha sana namaz diye Olur mu? Zuhur var. Evet. Öyle mi kılıyorsan Cuma ne yapar? Yani Cuma'yı kılamamışsın, meşru bir sebebi varsa öyle düşer. Ama Cuma'yı herhangi bir sebepten dolayı kıl, kıl, kıl, e, kılamadıysanız öyle namazını ne yapma? Kılmak zorundasınız. Başka ne namaz vardır? Zuhuru biraz bir açıklasan. Zuhra hazır. Zuhuru biraz bir açıklasan. nasıl? Cuma namazı iki rekat farzı olan ve arkasından iki ya da dört rekat sünneti olan bir namazdır. Önündense Ebu Davud'da Abdullah İbni Ömer'den gelen bir rivayette kılabildiğin kadar iki rekat namazı vardır sünneti. Allah Resulü'nün ashabı kardeşlerim Cuma günü meşru bir mazeret olmadan işleri yoksa Cuma günleri kendilerini boşa çıkarır. Sabah namazından sonra Cuma'yı kılana kadar mescitten ayrılmazlardı. Ve dileyebildikleri kadar Cuma'nın vaktine kadar iki rekatta bir namaz kılarlardı. Cuma'nın önünde bunun dışında sünnet diye bir namaz yoktur. Arkasında ise sadece iki ya da dört rekat sünnet vardır. Fakat İslam ümmeti her şeyde ihtilaf ettikleri gibi tutmuşlar. Bu meselede de ihtilaf etmişler. Demişler ki İslam'ın hakim olmadığı Veyahut şirkin küfrün hakim olduğu, elçilerimizin olduğu, casuslarımızın olduğu bir bölgede cumayı kılamayan, yani cumanın sakıt olduğu insanlar ne yapacak? İşte ne yapalım ne edelim en son bir karara bağlamışlar. Demişler ki cumayı kıtsın. Tamam. Sonra arkadan da öğleyip ama öyleydi. De ismini değiştirelim de zuhur ahır namazı olsun demişler. Ya Rabbi aha sana cuma. Olmadı mı? Beğenmedin. Al sana öğlen. Biz de bu meseleden kurtaralım demişler ve bu bidat sokmuşlar. Muhammed Üniversitesi bunu ne yaparlar? Kılarlar. Halbuki cuma sadece nedir? İki rekat farzı, hutbesi ve arkasından dört rekat sünneti vardır. Zuhur hızlı diye bir namaz yoktur. Ee, abdest namazı vardır. Her abdesti aldığında dileyen insan hangi vakit olursa olsun, kerahat vaktine dek getirmeden iki rekat namaz Olabilir. Onun dışında kardeşlerim ee, gece namazı dediğimiz bir namaz vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazı 11 sabahın sünnetiyle de 13 rekattı. Yatsının selamını verdiniz mi sabah namazının vaktine kadar 11 rekattık bir nafile vardır. Siz ister yatmadan ister yatıp kalkarak ister ara ara 1, 3, 5, 7, 9, 11 bunu ne yapabilirsiniz? Kılabilirsiniz. Bunun vakti de yatsının selamı ve sabah namazının nedir? Arasıdır. Onun dışında bayram namazı, kuşluk namazı vaktinde dedik. Ee, cenaze namazı ne zaman ölürse onun bir vakti yok. Allah hepimize hayırlı bir ölüm nasip etsin. Tesbih namazı istediğiniz zaman Ömrünüzde bir haftada bir her gün veyahut yılda bir kılabilirsiniz. Kerahat vaktine dek getirmeden. E, Tahiyatın mescit namazıysa her mescide gittiğinizde oturacaksanız iki rekat namaz kılmadan ne yapmayın? Oturmayın. Onda keraat yoktur. Emir sigasıyla geldiği için onu her vakitte ne yaparsınız? Kılarsınız. Başka namaz var mı vakitleri böyle? Evet, var. He? Evet, var. Evet, var. E, evvabin diye ben bir şey bilmiyorsunuz biliyor musunuz? Ama küfede birisi demiş ki ya akşamdan yatsın narası çok az. Bıraksak millet kaybolacak. Eşeğin kuyruğu sallayana kadar bu gidiyor. En iyisi ne yapalım? Sekiz rekat, ikişer rekatta bir namaz kıldıralım. Buna kabir nur namazı diyelim. Bunu kılan kabir azabından. Emin olur diyelim. Dimiş O deyiş. Ha babam de babam. Farzı kılmazlar, o namazını ne yaparlar, kılarlar. Bunun iskanla hiçbir alakası yoktur. Uyduran kişi de ölmeden bu hadisi sırf hayır için uydurduğunda itiraf etmiştir. Ama maalesef hala kılınıyor. Bunun dışında kusuf ve husuf yani güneş ve ay tutulma namazları vardır. Bunlar hangi vakitte kılınır? Hangisi tutulmuşsa tutulmaya başladığında kılmaya başlanır. Tuturma bitince namaz ne yapar? Biter. Yani bir de iki de değil gece dolabilir de olabilir, gündüz dolabilir, olabilir, sabah dolabilir olabilir. Hangi saatteyse o zaman ne yapılır? Bu namaz kılınır. Bunlar cemaatle kılınan namazlardır. Yağmur namazıysa yani istiska dediğimiz namazsa o da Allah'tan rahmet istemek için kılınan cemaatla bir namazdır. Hutbesi de vardır. Ee, i̇mam insanları sahraya toplar, iki rekat namaz kıldırır, arkadan onlara bir nasihat eder ve Rabbine topluca ne yapılır? İbadet edilebilir. Onun dışında teravih namazı vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam üç ya da dört kere ne yapmıştır? Kıldırmıştır. Sünnet olan bir namazdır cemaatten de, ferden de kılınır. O da nedir? Gece namazı hükmündedir. Ramazan ayında bunun adı nedir? Terahüdür. Evet. 4-4-3 23 değil yani. Evet bir de evlenen kişinin iki rekat kılmış olduğu namazlardır. Neydi mi? İttihari namazı değil mi? Evet, i̇stihara namazı da vardır. Kişi bir şeye karar verememişse nafile ibadetler aslında anlatmıyoruz. Vakitleri anlatıyor. Yani Onun da bir vakti yoktur. Müsait olduğum bir vakitte, keraat olmayan bir vakitte iki rekat namaz kılarak Allah Azze ve Celle de o işin hayrı istemedir. Şerliyse ondan uzak kalmaktır. Evet. Bugünlük inşallah vakitlerde Bırakalım bir saat oldu. Ben fazla değerli vaktimizi almayayım. Namaz bir tevhid eylemi. Önemli bir ibadettir. İnşallah bütün cüzlerine teker teker girerek, açıklayarak bir de en son ferden ve cemaat olarak tatbik ederek bir görsel yaparız. İnşallah bu ibadeti de öğrenmiş oluruz. Allah doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. <Gülüyor> Sübhani ki Allah'a hımda ve bir hamdike eşheden mal